Aşkın aldı benden beni, bana seni seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gereksin Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ila unurum, bana seni gereksin Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odun. iki cihanda maksudun, bana seni gereksin Hayırlı akşamlar, söylediği şiirlerle hala aramızda dolaşan bir gönül insanlığı konuşacağız bu akşam. Düştüğü aşkla gönüllerimize ışık katan ve dünya denen bu handan göçen Yunus Emre'yi konuşacağız. Her afşa olduğu gibi bu akşamda Üstadım Hayati İnançla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Aşk dedik Yunus dedik ve bu derviş Yunus nasıl Yunus olmuş hocam? Bu coğrafyada her evin bizim Yunus dediği Yunus'tur o. Ahmet Yesevi Hazretlerine Hazreti Türkistan denir. Yunus Emre'ye de Hazreti Anadolu dense sezadır. Yeri vardır. Bilmeyen yoktur. Herkes karınca kararınca ondan bir şeyler ezber bilir. Hiç şiir bilmeyenimiz bile Yunus Emre'den birkaç şiir bilir. Onların mesela şimdi okuyacağız bazı örnekleri duyunca bütün Seyircilerimiz kulaklarında çınlayan ilahiyi de duyacaklar. İşte sorduğum sarı çiçeğe dersiniz, Yunus Emre'yi bilmeyen olmaz. Mesela aklıma ilk gelen şiiri söyleyeyim. Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Ya bu dünya malını oynayı ben uttun tut. Süleyman'ın tahtına şah olup oturdun bil. Dive periye düptüz hükümleri ettin Tut. Firavun hazinesin Nuşirevan genciyle, Karun malına katıp sen malına kattın tut. Bu dünya bir lokmadır, ağzında çiğnenmiş bil. Çiğnenmişi ne yutmak, Hasan anı yuttun tut. Ömrün senin ok gibi, yay içinde dok dolu, Dolmuş oka ne durmak, Hasan anı attın tut. Çün denize gark oldun, boğazına geldi su, Deli gibi talpınma evi çare battın tut. Ölüm vardır bilirsin, ''Varıp kafil olursun, kamulardan ayrılıp, varıp sin de yattın tut. Her bir nefes kim gelir, keseden ömr eksilir. Çün kesa ortalandı, sen onu tükettin tut. Yüz yıllar hoşlukla ömrün olursa Yunus, son ucu bir nefestir, sen onu da üttün tut.'' Gayet yalın, yani hiçbir resmi eğitim görmemiş olsa bile, Türkçeyi bildiği takdirde anlayışılabilecek, onun da anlayabileceği bir kolaylıkla sehli mümteni tarzında söyleyi vermiştir. Edebiyatta sehli mümteni üzerinde çok durulan bir kavramdır. Duyduğunuz zaman size çok basit gelir. Ne var canım bu kadarını ben de söylerim filan dersiniz. Deneyince söyleyemezsiniz. Kolay gibidir ama bedelli ödenmiş sözdür de. Yani gözden kaçırmamamız gereken Hz. Yunus Emre Macerasını anlatıyor Yaşadıklarını anlatıyor Yani Mecnun'un hikayesini Başkasından duyup nakletmiyor Kendi aşkını anlatmış Kendi aşkını anlatıyor Yani anlaşılıyor ki Sözün tesiri de işte Buna bağlı Layık mısın Bu sözün ehli misin? dahası kalpten mi söylüyorsun ve kalp sahibiyle meşgul mü mesele odur 8 asır geçmiş doğum vefat tarihleri hakkında tereddütler olmakla birlikte evet 1300'lü yıllara tarihleniyor işte artı eksi 10 20 her neyse bunun bir önemi de yok bir önemi de yok zaten zaman üstü olduğu için hala aramızda her yerde makamı yani. var her yerde onu ziyaret edebileceğimiz bir yer. ya Kabri diye iddia edilen de birden fazla yer var. Ama dediğimiz gibi bunun hiçbir önemi yok. O aramızda yaşıyor. Bizim Yunus'tur. Samimi aşkın değişmez sembolüdür, örneğidir. Aşk dediği işte böyle olur dedirten bir çare Yunus'tur. Samimiyet içtenlik, gariplik ölüm vurgusu zaman zaman söylerim programlarımızda bizimkiler ölümü anlatırken insanın öylesi gelir diye. Evet. Hazreti Yunus Emre biraz hüzün de böyle bir e, kalbe hüzün çöker. Zaten insana en çok hüzün yakışıyor. <gülüyor> hüzün en ziyade yakışandır bize. Ama sevimli munis bir dosttan bahseder gibi bahsediyor. Yani ölümü anlatırken uzak değil korkulacak uzak bir şey değil yani. Tabii. Neden? E dostu dosta kavuşturan köprüdür de ondan. Yani bir mümin için Allah var gam yok. <gülüyor> bir kavuşma vesilesidir. Hatta e, tek kavuşma yoludur. Cennete arzularsın. E, ölüm köprüsünden geçmen gerekir. Başka türlü gidilmiyor. Bu dünyadan da sağ çıkmayacağız. Evet. Mühim olan onu karşılama biçimi, onu anlama biçimi. Yunus Emre'nin bütün sözlerinde bu duruluğu, arılığı, samimiyeti ve insana doğrudan kalbine, kalbe dokunan edayı görürüz. Bir örnek daha okuyayım ben. İzledim Tabii ki işte. hocam, <gülüyor> Niceler bu dünyada günahını yuyamaz, ömrü geçer yok yere ey diriga duyamaz. Bir nice kişilerin gaflet gözün bağlamış, hak yoluna der isen bir yufkaya kıyamaz. <gülüyor> Bu dünya bir gelindir, yeşil kızıl donanmış, kişi yeni geline bakıbanı doyamaz. Ey nice arslanları alır aktarır ölüm, Azrail pençesine bir yoksulca doyamaz. Varim demiz ki Yunus, Uryan olup gir yola, yüz çukallı gelirse yalınca soyamaz. Yani olabileceği kadar sade ama yine de... Günümüzde bir, kullanmadığımız evet. yalın Türkçe. Bir Türkçe'ye ihtiyacımız var. Olduğu için kısa bir izah belki gerekebilir. Bu dünyada niceler var ki diyor günahını yıkayamaz. Günahın yıkanması istiğfarladır. Tevbe iledir, pişmanlıkladır. Pişmanlık tevbedir. Yıkayamadan kiriyle gider maalesef arzu edilmeyen bir şey. Ömrü geçer yok yere idriga duyamaz, nasihati duymaz, ömrü biter gider. E tabi böyle olmamak lazım, uyanık olmak lazım demeye getiriyor. Ee, Gafilette de olmamak lazım. Bu, bu coğrafyanın hocası, muallimi her zaman söylüyorum. Bu coğrafya mukaddes bir açık öğretim mektubu <gülüyor> gibidir. Ee, çatısı gök kubbedir, herkes talebedir, herkes muallimdir. Herkes öğrenir, herkes öğretir. O yüzden yaygın bir eğitim tarzı. Son zamanlarda işte kaybetmeye başladığımız bir şeydir bu bizim yani onu yitiriyoruz o yüzdendir sıkıntılarımız o yüzdendir huzursuzluklarımız yoksa bilgiyi paylaşan sevgiyi paylaşan birbirine nasihat eden insanların oluşturduğu toplumda huzur olur çok fazla dava mahkeme hakim falan olmaz ihtiyaç olmaz. Düz gidirem hakime yolum düşmez. Az yiyirem hekime işim düşmez. Eyvallah. Denildiği gibi. Bu dünya bir gelindir. Yeşil kızıl donanmış. Kişi yeni geline bakı doyamaz. Dünyayı geline benzetiyor ki çok yaygın bir benzetiş biçimidir bu. Süslenmiş bir gelin gibidir diyor. Fakat aldatıcıdır. Yani kırmızı yeşil boyanmış göz alıcı. Aldangaç diyor zaten Hazreti Yunus Emre dünyaya aldan kaç diyor tuzak şimdi bir bürokrasi topluluğu bürokrat topluluğu arkadaşlarımız vardı bir İlçede avukatlık yapıyorum onlarla hafta içinde hep sohbet ediyoruz hafta sonunda bir yere gezmeye gitmişler de beni bırakmışlar yani ben de onlara sistem ettim dedim ki hafta içinde ne güzel beraber sohbet ediyoruz. Daha çıkarken, pikniğe çıkarken bizi unutuyorsunuz dedi, olur mu dedim falan. Sen bize hiç dünyadan bahsetmiyorsun da onun için götürmedik dediler. Önümüzdeki hafta giderseniz götürün dedim, söz dedim size dünyadan bahsedeceğim. Götürdüler, ben de dünyadan bahsettim. Bu dünya zilli zahildir, ona güvenen nadimdir, bala benzer içine düşenler sine. Hz. İbrahim Hakkı'dan, marifetname'den bir pasaj. Dinlerdiler, dinlerler. Sen yine sözü aynı yere getirdin. Dedi. Ne yapayım dedim işte dünya bu. İşin hakikati bu çünkü. Bu i̇şin yani. hakikati bu. Koca Yunus Emre, Hazreti Yunus Emre ne demiş? Aldan kaç, tuzak işte. Fakat bunun sıkça hatırlatılması gerekiyor insana. Yani bizim şiirimizin bir vazifesi bu işte. Din nasihattır buyuruluyor hadisi şerifte. Eyvallah. Din nasihattır. Nasihat nedir? Birçok anlamları var. Çeşitli vecheleri var işin ama en azından incitmeden tatlı sözle, samimiyetle e, kardeşini doğru yola sevk etmek. Dostunu tanıdığını, sözünü dinleyecek olanı küfürden imana, günahtan tevbeye, efendim farzları yerine getirmeye, usulünce hareket etmeye, gönül kırmadan yaşamaya sevk edici sözlerde ve davranışlarda bulunmaktır. Hz. Yunus Emre'nin şiirleri işte budur baştan sona. Ve o yüzden hem çok tesirli olmuş hem dilden dile dolaşmış ya başka bir emsalini gösterme imkanı yok. O evet. hakikaten sahasında tektir yani. Allah bu millete böyle bir lütufta bulunmuş bir bağıştır, büyük bir imkandır. Ey nice aslanları alır aktarır ölüm asrail pençesine bir yoksulca döyemez. Döymek, tahammül etmek, dayanmak, direnebilmek manasına gelir. Arslan gibi de olsan, arslanlara söz geçiren ya da onları avlayan bir kahraman da olsan, ölüm karşısında aciz kalırsın. En güçlü insanlar bir fakir, bir yoksul, kimsesiz kişi kadar bile dayanamaz. Acize düşer, her şey biter. Nedim'in kabrinde yazıyordu kendisine ait iki mısra, Karaca ya Halen öyle yazıyordu diyor, halen öyle. Yani, yani Ziyaret edilse görülecektir. Ey Nedim, ey bülbülü şeydan için hamuşsun. Sen de evvel çok nevalar, güftü var idi. Kendi mısralarını kendisine karşı söylüyorsun. Ey Nedim ve çılgın bülbül sen ne güzel öterdin falan. Ne oldu sana susmuşsun. Ya i̇şte ölüm sultandır, aşk gibidir. O gelince, hükmünü icra edince herkes susar. Ve son beyt. Varim demiz Yunus Uryan olup gir yola. Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz. Çukallı kullanmadığımız öz Türkçe bir kelime. Evet. Zırh giymiş korkulası Aram. asker demek, evet. Üstüne zırha bürünmüş yüz eşkıya da gelse eğer çıplaksan seni soyamaz. Buna benzer beyit çoktur edebiyatımızda ama o kadar tatlı ve o kadar güzel söylüyor ki varim de Yunus uryan olup giriyorla. Çıplak ol da giriyorla. Hani bu ne demek? Herhalde bunu mecazen anlamak zorunluluğu var. E, maldan mevkiden, servetten, şöhretten arınarak her şeyi arkana bırakarak gir yola eğer gözün kalacağı bir şeyin yoksa eşkıya da seni soyamaz. Yüz gelse yalıncağı soyamaz. Buradaki eşkıya işte manevi yolun tuzaklarıdır. Evet. Eğer kalbin bağlıysa bir yere dünyaya meyletmişsen işin zordur kalpten dünya sevgisini çıkarmanın ve kalbi sahibine teslim etmenin adıdır Hazreti Yunus Emre. Anlatımları işte odur. Kalp Allah evidir. Başkalarının sevgisi oraya yakışmaz. Gönül suçudur öyle etmek. Ee, temizlenmeyen eve misafir gelmez diyordu ya hani geçen evet. de bir kirde konu etmiştik. İşte Yunus Emre'de ben kızımı alamayıp bir tane daha söyleyeyim ondan sonra sen soruları istersen, sorunu sor. i̇stersen İster, sorunu sor biraz önce zaten ufakta bir giriş yaptık yani hani Yunus Emre'nin birçok yerde makamı var birçok yerde mezarı var bunun sebebi de herhalde biraz önce çok seviliyor olması çok yaşanmış yani birçok gezdiği yerler de olabilir tabi sonra insanlar bunu Hazreti Veysel Karani için de öyledir ya. Yani. birçok yerde makamı vardır onu hatırlatır orada bulunmuştur bir sohbet etmiştir bir talebesi belki bir dershanesi orada bir sohbet me meclisi kurulmuş olabilir. Bir şey bahane edilerek onu anmaya e, vesile ittihaz edilmiştir. Çok yaygın bir uygulamadır. Ben Anadolu'nun birçok yerinde gördüm ve duydum. Yunus Emre'nin makamı derler, mezarı derler. Fakat bunu mesele etmenin alemi yok yani lüzum yok. o veya değil hiç önemli değil. Herkes sahip çıksın herkes kendine ait bilsin ki öyledir. E, bu mezarların, bu tür makamların irtibat açısından önemi tartışılmaz. Eee insanoğlu unutkandır. Evet. Yani aradan bir 50 yıl, 100 yıl geçtiği zaman eğer siz iz bırakmazsanız unutuverir. verir. Bizim gibilerde akıl göze tabidir. Gördü, gördü gördüğüne yani bu gayet normal. Kalbin kılavuzudur göz gözden rağ olan gönülden rağ olur demişlerdir o bizim gibiler içindir yolu tamamlamış işi bitirmiş olan için raklık yakınlık fark etmez ama e, yoldayız canım yani yoldayız yardım lazım destek lazım güzellikleri güzel insanları hatırlatan her şey sadece kabirleri değil kitapları sözleri onlara dair menakıb menkıbeler sohbetler kalpte sevgi hasıl eder Muhabbet gelişiyor ister Muhabbet istemez. Evet gelişir. Aşkın temel kanunudur. Şair ne diyordu? "Yey tutarsa gerze ban bilser dahi tutar karar. Ne gelirse ni gübet her kişiye dilden durur." Bu defa divan tarzında bir şey söylemiş olduk. Aruzlu falan, ağdalı. 3. Murad'ın, Sultan 3. Murad'ın. Evet. Diline dikkat et diyor. Neyi çok anarsa kalbin oraya bağlanır diyor. Bu aşkın kanununu yazmaktır adeta. Dediği şudur. Kişi sevdiği ile beraberdir ve şunu diyor insan sevdiğini anar andığını sever. Anmak boş bir iş değil Andıkça bağlantı sor dille kalp arasında bağ var ilinti var. Neyi diline çok dolarsan kalbinde oraya bağlanır işte onları anmak şehirleriyle yahut istemen köbeleriyle hayatlarıyla onları anmak sevgiye sebep oluyor yüzlerce yıldır bu böyle olmuştur coğrafyamızda bir eğitim tarzıdır. Keyif <gülüyor> derler hani örnek olay üzerinde çalışmak gibi ve akılda kalıcı olur. Bu dünyaya gelen kişi yine gitse gerek, Müsafirler vatanına bir gün sefer etse gerek, vade kıldı ol dost ile biz bu cihana gelmeden pes ne kadar eğleniriz ol vademiz yetse gerek, biz de vararız ol ile kaçan kim vademiz gele, kişi varacağı yere gönlünü berkitse gerek, ne kadar güzel demiş bak biz de gideceğiz o yere Yahya Kemal'in dediği gibi e, orada da buluşuruz diyor yani ahir varırız işte evvel giden ahbaba selam olsun erenler yani gideceğiz madem gideceğimiz yerdir kalbini bağlasa gerek kişi oraya gidecek yabancılık çekmesin yani yani öğren diyor gideceğin yeri öğren. Üç günlük bir turistik seyahate gidecek olsan, rehber karıştırırsın, kitap okursun, bir şeyler Neye yaparsın. Ne gideceğiz, kim var, kim yok? Yani acaba kimlerle karıştırırsın, ne yenilir, ne içilir falan. Evet. Güzel bir sorudur. Sormak lazım kişi kendine. Ee, öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, böyle bir Sormak şekilde lazım. sorsak çok farklı bir <gülüyor> cevap çıkacağını düşünüyorum. Ne yapmayı yani. düşünüyorsunuz? Bir ihtimalden söz etmiyorum ki. Kesin. Kesin olan bir şeyden Kesin bahsediyorum. Bir şey. O halde insan kalbini berkitse gerek dediği o işte gönlünü berkitse bağlasın gideceği yere yabancılık çekmesin önceden öğrensin <gülüyor> can neye ulaşırsa akıl da ona harç olur gönül neyi sever ise dil onu şark etse gerek demin dediğimizi söylüyor şimdi can neye ulaşırsa akıl ona harç olur yani gönlünü nereye bağladınsa kalbin nereye bağlıysa aklın da ona göre çalışır ona kavuşma Yollarını arar. İnsan fikrini ona sarf eder. Gönül neye meylettiyse dil onu anlatır. Kişi sevdiğini anar, andığını sever dediğimiz mesele. Acep midir aşık kişi maşukunu zikrederse, aşk başından aşacağız gönlünüz zaretse gerek. Bir kişi sevdiğini anınca şaşılır mı diyor. <gülüyor> Şimdi burada o nafile ibadet, zikir adı verirler. Nafile ibadetin şeyini anlatıyor, arka planını. Anmasını yadırgamayın diyor. İnsan sevdiğini dilinden düşürmez diyor. Gayri ihtiyaridir. Mecnun Leylasını düşürdü mü dilin? Mecnun olan Leylasını düşüremez dilinden. E o da Allah aşığı, Mevla aşığı. O halde o Allah der. Şöyle bir söz ederler efendim. Derdi ahiret olan dünya sözünden sıkılır. Allah aşığı olan, hak aşığı olan da ahiret sözünden sıkılır. <gülüyor> Hak aşığıdır Hazreti Yunus Emre bazı mısraları o yüzden güzel tetkike, tefsire, tevile muhtaçtır i̇htiyaç, ihtiyaç olduğu var, gibi evet. anlaşılmamalıdır. Yani sen işte e, cenneti istemiyorum da sen falan gibi sen dersen olmaz. Yani onu diyen canını hiçe saydı. E sen parmağın kapıya sıkışsa doktor doktor geziyorsun. 6 ayda önüne gelene şikayet ediyorsun. Canın bu kadar tatlıyken sen deme bunu yani. O Yunus Emre'nin sözü. Ona yakışır. Söz, söz sahibiyle. Yunus imdi sever isen ondan haber vergil bize. Aşkın oldur nişanım aşukun ayıtsa gerek. Kendini sigaya çekiyor şimdi. Teraziye koyuyor. E Yunus madem şimdi sen bu aşkın iddiasındasın. Öyleyse anlat bize. Çünkü... Aşkın nişanı belirtisi odur ki sevgilisini anlatır. Şimdi birisi <gülüyor> birini sevdiği zaman aşık olduğu zaman başka şeyden de bahsetse onu hiç anmasa bile anlarsınız. Kafada o var ya. Yani, Vardır bir tarafta. Çalışıyor ya. bir yerde. Yani. İlla belli eder. Bir hikaye anlatılır. Hekime müracaat etmişler. Adam fena halde hasta. O da işi biliyor tabii. Elini nabzına koymuş. Memleketleri saymaya başlamış. Sevgilisinin memleketine yaklaşınca nabız yükselmiş. Orada adresler sokaklar saymış bir yerde yükselmiş. Ev adreslerine kadar gelmiş küp küp artık tahammülü aşmış yani bu aşık olmuş sevgilisi de şurada. şurada. Ee, öyledir tabi öyledir tabi adam kendine hakim olamaz aşk öksürük gibidir derler gizlenmez. Gizleyemezsiniz. <gülüyor> Keleci bilen kişinin yüzünü ağada bir söz, en meşhur şiirlerinden biridir, değil mi? Evet. Keleci bilen kişinin yüzünü ağada bir söz, sözü bişirip diyenin işini ağada bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ bir söz. Keleçilerin pişirgil yaramazını şeşirgil, sözün us ile düşürgil demegil çağada bir söz. Hepsi Türkçe olmakla beraber kullanmadığımız için unuttuğumuz kelimeler evet. var. Sözlerini pişirerek söyle. Boğaz dokuz boğumdur ağzına geldiği gibi. Ağzım var diye konuşma yani. Yaramazlığı şaşırgil, işe yaramaz sözü süz yani. Düşünürken insan ya bunu demeyeyim der. Yanlış anlaşılır. Ağır gelir. Yani. Gönül kırar. Gönül kırar. Doğru ama şık değil. Evet. Üslupsuz. efendim. Sözünü us ile düşürgil, akıl ile tart yani. Akılla tart. Öylece diline düşür. Doku boğaz dokuz boğum dediğimiz gibi. deme Demekil çayda bir söz. Yani deme ki ya doğru bir şey söylüyoruz ne olmuş yani falan deme. Doğru olması zaten lazım ama yetmez. Lazımdır da kafi değildir. Doğru ve güzel olmalıdır. Gel ahi ey şehri yari sözümüzü dinle bari hezar gevher ve dinarı kara toprak da bir söz. Can dostum kardeşim şehri yari ne güzel bir kelime değil mi? Bizim sözümüzü bir dinle diyor. Binlerce cevheri, dinarı, kıymetli madenleri kara toprağı ede bir söz. Söz toprağa karıştırır. Kıymetli olanı da düşürür. Allah göstermesin. Evet. <gülüyor> Hesabette konuş. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmağı da bir söz. Vaktini bilip de söyle. Kötüsünü söyleme. Çünkü tatlı bir söz cehennem gibi de olsa dünyayı cennete çevirir. Sekiz uçmağı dediği uçmağı Türkçe cennet demektir. Yürü yürü yolun ile gafil olma bilin ile key sakın ki dilin ile canın dağ ede bir söz. Yolunca yürü. Sırat-ı müstakimden ayrılma. <gülüyor> yürü yürü yolun ile yani. Bu nasıl bir tatlı söyleniş biçimidir ya. Yani Türkçe'ye öyle bir güç kazandırmış, öyle bir bayrak dikmiş ki yani. Hazret, dedim ya Hazreti Anadolu dense sezadır. Gafil olma bilin ile bilgin ile gafil olma gurura kibire kapılma. Key sakın ki dilin ile aman dikkat et ki dilinle canına dağ ede bir söz. Dilin sana yara getirebilir seni üzen sana hastalık dert bela olan bir şey olabilir. Kendi dilinle kendine zarar verme. Yunus şimdi söz yatından söyle sözü gayetinden key sakın o şah katından seni rağ ede bir söz. Kötü söz Allah'tan seni uzaklaştırır. Allah'tan uzaklaştırır. Abi sözü ciddiye almak lazım sözü. Sözü ciddiye almak lazım. Ee, çok kaybettiğimiz bir şey. Yani söyleyiveriyoruz ağzımızdan çıkıveriyor. Birdenbire <gülüyor> kontrol edemiyoruz. Kontrol edemiyoruz. İş işten geçmiş oluyor. Yani çok tecrübe ettik kardeşim ya. Yani Mesdaim itibarıyla da gördüm. Bir cümle veya bir iki kelime vardı orada. Onu diyebilseydi kurtulacaktı. ...senelerdir hapis yatıyor tanıdığım. Ya kolay yani söz... Iı, ...Sekiz uçmağede bir söz diyor ya... ...eder. O anda... ...öfkeler yatışır, yelkenler iner... ...sen yumuşak söyleyince o da... ...öyle mukabele eder. Ya, i̇nsan insanın aynası. Evet. En azından yatışır... ...en azından durur. Böylece birçok suçlar... ...kavgalar, davalar... ...hatta cinayetler önleniyor... Aksine de şahit olduk. Çok arzu etmediği halde ağzından bir iki kelime kaçırdı. Eyvah, en kötü yere ulaştı. Artık dönüşü de yok. Başka şeye benzemiyor. Söz söylemediğin müddetçe esirin, söyleyince sen onun esiri olursun denildiğini unutmamak lazım. Nişanı bu benzi sarı, gözleri yaştır aşıkın. Aşk oduna yanar canı ciğeri baştır aşıkın. Dün gün yürür hayran olur, aşk oduna yanar erir. Döşeyi bu gabir yastığı taştır aşıkın. Kimse bilmez aşık halin, gönlünde nedir ahvalin. Süpürmeye dostun yolun, yüzü feraştır aşıkın. Miskin olur aşık kişi, durmaz akar gözü yaşı. Malı mülkü canı başı, aşka taraştır aşıkın. Aşık kılar dün gün ahı, vurur haka rahı. Her dem gönül seyrengahı, gönlü miraçtır aşıkın. Her bir kişi bir iş tutar, ol dosta yakın olmaga. Gece gündüz nefesiyle her dem savaştır aşıkın. Yunus heydür ol melamet, şeyhli aşıklığı asat. Aşıkta nister eyuat. bednamı hoştur aşıkın. Bu şiirinde biraz ağır bir lisan var. Ama Birkaç dinlerken yıl, şey oluyor böyle. E. O kadar e, ha, az ahenk bakıştı. var ki dinlerken ha, hiç şey yani yapmıyor. O netafet bozulmuyor evet. ama yani ilim tahsil etmiş, seyir-i görmüş, şeyh elinde yetişmiş. İstediği mertebeden de söyleyebiliyor tabii. Şurada bir iki yer var. İzah iyi olur diyeceğimiz. Dün gün yürür, hayran olur, aşk oduna yanar erir. toprak o gabir yastığı udaştır aşıkın. Aşık'ı tarif ediyor. Aşık nasıl olur diyor. Daha önce bir programımızda Sultan Fatih Marhum'un Aşkın Kanunu'na dair bir şiirinden söz etmiştik. Burada da Yunus Emre'ce Aşkın Kanunu. Bir yerde durmaz, seyahat halindedir, hayran olur. Yani nefsin hallerini anlattığı bir şiirinde gün olur diyor, hayran olur, gün olur diyor, şaşkın olur. Efendim Bir bakıyorsun diyor, Mısır'dan Mısır'ı Mısır görür, bir gün olur gözünün önünü göremez. Masır dedi iğnenin deliği. İğne deliğinden Mısır'ı seyrede, bir bakmışsın. Önünü göremez, burnunun ucunu göremez. Böyle garip bir hal, insan garip bir şey. <gülüyor> Döşeyi toprak o gabir yastığı taştır aşıkın. Toprakta yatar. Bu ne demek tabii? Dünya servetine, rahatına düşkünlüğü yoktur. Yastığı daş, toprağı baş... Ya efendim. Öyle servet biriktireyim İş, onu yapayım ha, bunu yapayım. Öyle bir, dert, öyle bir kaygı ya, olmadı. Zarur işte. miktarı, ihtiyaç kadar haysiyetini koruyacak kadar bunun ben nesini biriktireyim diyor sırtında yük. Gideceğim yerde lazım değil. Ne olacak? Başkaları toplasın. Yani o yüzden de yücelirler. Dünyaya kıymet vermeyen izzet bulur. Ona meftun olan gönlünü kaptıran da dünya e, Doğun olduğu için kendisi de alçalır, kıymetini kaybeder. Kimse bilmez aşık halin, gönlün de nedir ahvalin? süpürmeye ya dostun, yolun yüzü faraştır aşıkın. Faraş e, süpürge, yani süpürmeye yarayan e, alet, tozu toprağa aldığınız alet. Yüzünü süpürge eder dostunun yoluna, kendi haysiyetini, onurunu, e, sevgilisinin e, izzeti uğruna yere serer yani. Ayağının tozu olayım demesi odur işte miskin olur aşık kişi durmaz akar gözü yaşı miskin ilginç bir ifade zekat verilecekler sayılırken fakir ayrı miskin ayrı sayılır e, teknik birçok izah biçimi var belki ama e, şöyle bir amiyane izahı vardır fakirin yiyeceği bugün var yarın yok Miskinin bugün de yok, yarın da yok. <gülüyor> yani, Arada, aradaki, fark ya. aradaki fark bu. Malı, mülkü, canı, başı, aşka taraçtır aşkın. Her şeyi, canı, varlığı, malı nesi varsa aşkın yağmasına açıktır. Ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun dediği o işte odur işte. Her şey fedadır. Hiç kıymeti yoktur sevgilinin karşısında, huzurunda. Ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun Aşık kılar dün gün ahı vurur haka doğru rahı. Her gün ah çeken e, biridir aşık ve Allah'a doğru vurmuştur yolu, güzergahı bellidir. Yalnız Allah rızasını gözetir, başka bir şeyin takibinde değildir. Her dem gönül seyrengahı o hep e, gönül penceresinden alemi seyreder, hikmetleri, ibretleri seyreder. Gönlü miraçtır aşıkın, hep miraç, yücelem. Miraç, kelime manası itibariyle uruçtan gelir, yükselen, yüksel yükselme yolunda olan demektir. Yunus Eydür, ol melamet, şehliyi aşıklığa sat. İtibar görmeyi, saygı görmeyi aşıklığa sat. Çünkü aşığın bir tarafta da melamet ehli olmasıdır. Yani kınanmayı göze alır, övülmeyi sevmez. İtilip kakılmak onun için aşkın mükafatı sayılır. yani Sevgileden dertsiz gelse Gam değil der diyorsunuz. Gam değil der bundan lezzet duyar. Aşık da, nister, niş, aşık da nişler eyyüat. Aşık güzel adı meşhur ismi övülmeyi ne yapsın diyor. Hiç dönüp bakmaz. Bednamı hoştur aşıkın. Aşıksa kötü anılması iyidir. Kötü anılmayı bilhassa tercih eder. <gülüyor> Gel de geçti ömrüm benim. Şol yelesip geçmiş gibi hele bana şöyle gelir bir göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, canlar gövdeye konuktur, bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem olanını benzetmişler ekinciye, kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içi göynür özüm, yiğit ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabını içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hulledonun biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, abi bu hayat içmiş gibi. Aşk söyletiyor işte azizim. Evet. Ya anan söylüyor işte ne yapalım yani Cenab-ı Hak bize de nasip etsin. O bir numune yani böyle bir aşkın bir örneğini görüyoruz. Yok. Demek ki olabiliyormuş deyip. Şöyle de bir şey var hocam yani şiirlerini okumaya başlayınca sizde de böyle bir coşkunluk geliyor. Tabii yani hani tabii. Dünyaya e, nasihat böyle sayfalar dolusu anlatacağınız şeyi o. iki cümlede çok Necesi güzel söylemiş. bir şekilde izah Haklıyorum etmiş. Ben. Şimdi hocam burada bir soruyla devam Son. edelim mi? Tabii. <gülüyor> e, şimdi Yunus Emre hümanist midir? Aman Onun insan sevgisi gören bazıları böyle bir yakıştırma yapıyor. Doğru ya, mu sizce? Efendim hoşça bak zatın hakim zübde-i sen diyen bir medeniyette insana verilen kıymet insanı seviyor olmak Yunus Emre dilinde Allah'ın kulu olduğundan dolayı yani e, hoş görmek e, o mısrayı hatırladınız mı? Yani ona e, o verdi diye Allah'a ait Allah yarattı diye güzel görmek Biraz sonra gelecek hatırıma şimdi gelmedi meşhur bir sözü vardır ya da Şeyh şey Galip'ten verdiğimiz öyle hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. İnsana kıymet veriliyor insan değerli çok kıymetli merkezde temel değer ile o medeniyetin hümanizm adını verdiği şey arasında bir isim benzerliğinden başka bir şey yok. Hiç alakası yok. Hazreti Yunus Emre'yi ya da Hazreti Mevlana'yı anlatırken böyle bir hümanizm çerçevesinde anlatmaya kalmak... Çok böyle büyük. coşkun bir insan sevgisi var. Çok ya. şey yapıyorlar işte insan hiç, çok önemsiyorlar. Şey yani şey. Plastik çiçek gerçek çiçeğe ne kadar benzerse o kadar benzer. Yani Allah'ın kulu olmak cihetindendir bu övmek, sevmek ve kıymet vermek. Yoksa hümanizmden söz eden, hümanist takılanların menfaat söz konusu olduğu zaman ne hallere geldiğini Hepimiz yani insan, görüyoruz. İnsanlık yani. tarihi Seni gösteriyor. Sağımıza, hepimiz yolumuza da baksa hepimiz görüyoruz. görüyoruz yani. <gülüyor> Hiç çok ilgisi yok. Bir isim benzerliği. Sadece isim bile çok benzemiyor yani. yani kelimeler e, mensubiyeti de ifade ediyor tabii. Hümanizm. Sonunda izm var bir kere. Ben ihtiyatlı yaklaştığım meseledir. Bir izm varsa akla bir deli gömleği giydirilmek istediyormuş gibi geliyor. Bir dakika diyorum. Orada, orada bir dur ya. <gülüyor> Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki gör takdirin işleri dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları üstünde hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Sonsuz hayata hazırlanan, dünyada bunun için bulunan, Allah'ın kulu olan ve Dünya hayatı ahireti kazanmak için bir vesile olan insanın ölüme bakışı ona göre şekilleniyor işte. Ölümü anlayış, algılayış biçimi ona göre şekilleniyor. Bir medeniyet şiiriyle de kendini gösterir. Bizim şiirimiz gayet güzel, gayet net, açık biçimde aslında bir ayna vazifesi görüyor. Mirat ve Mücella bizim onunla ünsiyetimizi arttırmamız Onunla beslenmemizi, samimiyetimizi arttırmamız bizim menfaatimizedir. Senin galiba bir sorun daha var. Şimdi son <gülüyor> 10 dakikaya geldiğimiz için tamam, biliyorsunuz buyurun. işaret levhaları bölümümüz var. Bu hafta yine tamam. konu ettiğimiz Yunus Emre'den aldık. Ne aldınız? Taş gönülde ne biter, dilinde agutüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Allah Allah. Gönlün taş gibiyse, yumuşamadıysa. Bakın benzerliğe bakın azizim ya ben ne yapayım kendiliğinden geliyor işte. Senk dendil kemme ya sengi siyahı laleder afitabı feyz bahşayı bülend ahter mi yok demişti şeyhülislam İslam Yahya. Ya. 1600'lerin sonları yani e, çok zaman var arada yani 4, 4 asra yakın zaman var ama aynı şeyi söylüyorlar. Neden aynı mektebin talebesi bunlar da ondan. Burada bu usulle, orada o usulle söyleniyor. Biri kilim dokumak gibi, biri halı dokumak gibi. Yoksa muhteva değişmiyor. Okudun beytte dediği şu, kara taş yakut oldu. Yani yakutun oluşum efsanesine dayanarak söylüyor bunu. Simsiyah taş, kırmızı, göz alıcı renkte, lal renginde o yakut, lal haline geliyor. Ya taş böyle oldu da, kalbinde bir şey olmadı. Senin kalbin taştan da mı katı? Ey oğlu öldün mü? Yani bu kadar mı? kötüsün bu kadar mı kemsin kem az kötü demek Senkten den dil kemme ya sengisi ya burada ne dediği taş gönülde ne biter gönül taş gibiyse efendim ne olabilir ki orada ya orada ne hayır gelecek tatlı söylüyor gibi olsa sözü savaşa benzer zarar verir muhatabı yıkar kırar geçirir kalp yıkar, kalp kırar diyor yani içeriği onarmayı Öneriyor <gülüyor> içeri tam et. Evet. Şimdi hocam e, lugat bölümümüz de var. Evet. E, orada da biz bu hafta e, zaten metin Türkçe olduğu için çok çok ihtiyaç. Kısa yok. bir şey evet. buldum ben de öyle olunca agu. Agu evet. Agu. E, şöyle yine lugat karıştıralım da dostlarımızda evlerinde, adet olsun, gönüllerinde, evet. yüreklerinde <gülüyor> e, bir şey bulsunlar istiyorum ben. Şimdi hocam avu, e, zehir, sem, zehir. <gülüyor> acı, ızdırap anlamına geliyor. Evet, Arapça kökenli sem, evet. yani, zehir demek. Evet. Taş gönlünde ne biter, dilinde avu tutar. Zehir gibi olur diyor değil mi? Gönül taşlıysa, evet. katıysa, terbiyeden geçmediyse hmm. sözü de zehirli olur diyor. Nice yumuşak söylese sözü Söz. savaşa benzer. Dünyaya mağrur kişi, tövbeye gel, tövbeye uçmadan ömür kuşu tövbeye gel tövbeye sakalına baka bak kara iken oldu ak dünya sana kurdu ufak tövbeye gel tövbeye yüce kıyamet kopa düz ola dere tepe niceler yoldan sapa tövbeye gel tövbeye kaçak gide can dahi kuru kala ten dahi yunus emre sen dahi tövbeye gel tövbeye ya azizim bir şey bilmeye gerek yok işte. Bu kadarca ezberleyi veriyor insanlar. Bazı tanıdıklarımız vardı. Bizim evet. biz işte 60'a merdiven dayamışlarız. Benim mesela 40 yaş büyük, 50 yaş büyük nenem mesela ömrü boyunca musiki teganni e, etmedi Yunus Emre ilahileri dışında. Her şeyini oradan aldı. Sözleriyle de musiki zevkiyle de. Güzel söz dinleme ihtiyacın doğrudan giderdi. Ona kundakta başlar çocuklarımız öğrenmeye. Bunu kaybetmemek lazım. Bizim aslında kulağımıza ne söylenirse aslında biz onu öğreniyoruz. Tabii, Onunla tabii. büyüyoruz. Şimdi yabancı müzikleri dinleye dinleye kelimelerin hepsi yabancı oldu. Bugün öztürkçe okuyoruz kimse anlamıyor. Bu defa hani, bir, hani öz mesela idi o da gitti elden. Yani. O da elde elden gitti. Yani çünkü biraz önceki konuştuğumuzun neredeyse tamamı aslında Hı, tamam, Türkçeydi. Tabii, ama biz tamam. burada tekrar bir daha Türkçe tercih ediyoruz bugün anlayabilelim diye. E, o yüzden e, büyüklerimize söyleyelim de çocuklarına böyle ninniler öğretsinler. Neymiş demek ki kişi andığını severmiş. Eyvallah. Sen bu batı bu kökenli bu kelimelere bu kadar lüzumsuz yer verirsen hayatında, kalbinde oraya bağlanıyor işte. Gönlün bağlanıyor elinde olmadan. Ne kadar haklı bir şairin dediği yani. Şu diline dikkat et. <gülüyor> neyi neyi çok öne çıkarıyorsa başın oraya bağlanır. Oranın esiri olursun. İçin dışın mundar iken, Dost neylesin senin ile, Gözün gönlün nefsi hava, Aşk neylesin senin ile, Zakir ile yoldaş olup, Sadıklara yar olmadın, Olmaz yere verdin gönül, Dost neylesin senin ile, Dünya gözün roşen edip, Gönül gözün köreyledin, Zulmet dolacak gönlüne, Nur neylesin senin ile, Gerçek ere derviş gerek, Doldu cihan ile. Duydun ise aslın işi, kal neylesin senin ile. Dostluğu sanma hemen olur suret dizmek ile. Dilde ise senin işin, hal neylesin senin ile. Dostun hoş derdi ile, merdana sür devranını, dost değilsen dost yolunda, ar neylesin senin ile. Kalbini temizlemezsen dost seninle ne yapsın, aşkın orada ne işi var. kendiyle meşgul olmak, insanın kendi içini imar etmesi, zahir harap, batın mamur. Görünüşü kötü, mütevazı, yıkıntılı, virane ama kalbi mamur olmayı tavsiye ediyor. Dostpaşa. Bitti diyorsun? Yok bitmedi hocam. Dostpaşa düşman, düşmana ayağa bakar diyoruz ya biz <gülüyor> ya, hani öyle ya. bir şey var. Dolap yani, niçin inilersin? Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum amın için inilerim. Derdi olan iniler bir... Dolap su çevirip su in, kuyudan ece, su alıp aktaran. Şimdi haline bakıyor insan hayatını onun üzerinden veriyor. Benim adım dertli dolap. suyu akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap Derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolap alayık gördüler. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim, ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Dülgerler her yanım yoldu, her azam yerine kondu, bu İngiltim haktan geldi, derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, alıp yükseğe dökerim, görün ben neler çekerim, derdim vardır inilerim. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez, bu fanide kimse kalmaz derdim vardır inilerim insanın dünyadaki garipliği işte bunu iyi anlamak lazım Evet yani hiçbir şey senin değil hadis-i şerif hatırlayalım ya kün fit dünya garibin ev haberi sebil diye başlıyor bu dünyada garip gibi ol ya da yolcu gibi bütün şehirlerde onu görüyoruz değil mi Yusami yolcudur garip haldedir hep geçicidir ben o bir garip Çok böyle der. bir şey bağlamaya gerek yok. Dünyaya bağlanmaya gerek yok. Onu sürekli hatırlatıyorum. Kendini kabir ehlinden say. Yani Hadis-i öyle bitiyor. kubur Yani tavsiye gayet açık. Yolcu gibi ya da garip gibi ol ve kendini kabir ehlinden say. Yani ne demek o? İşte burada yatacağım ben yani. Hepsi bu. Onun için geldim. Bunu bize bizim ariflerimiz her, türlü, her biri farklı üslupla hatırlatırlar. Alacak sahibiymiş de Nasrettin Hoca birinden alacağı var adamcağı da kaçıyor borcu ödememek için gitmiş mezarla oturmuş ne yapıyorsun hoca burada demişler filancadan alacağım var da bekliyorum demiş ya çarşıda senden kaçıyor adam buraya gelir mi demiş ya eninde sonunda gelmeyecek mi demiş <gülüyor> geleceği yer burası işte bu hatırlatılıyor bize Allah unutmaktan muhafaza etsin şimdi etsin. E, son dakikalara evet. girmişiz hocam tamam <gülüyor> ee, Yunus kendi gönlüyle bizim gönlümüzü de açtı. Dediğiniz gibi büyüklerin hepsi o güzel o naif şekilde bize hep dünyanın fani Allah'a huvel vaki Eyvallah. <gülüyor> evet e, bu akşam da bir programın sonuna geldik efendim. Yunus Emre'yi konuştuk. E, vaktimiz yettiğince, nefesimiz yettiğince haftaya yeni bir şairle karşılıkta e, karşınızda olmak üzere Hayırlı akşamlar efendim.